Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala külli halin ve fî külli hîn Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina ve senedina ve menedina Muhammedin mustafa Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bil ihsanin ilâ yevmil cezâ Ammâ ba'du fa'lemu eyyuhel-iqban Fe inne afdalel hadîs-i ve eftal hedi hed şeyyi dina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem eşerral umuri muhtefa ha ve külle muhhtesetin bid daha ve külle bidatin dalale ve külle dalalein ve sahhi ve ha filna ebiseledil muttaıl ilenmedidiği sallallahu aleyhi ve sellemme enhu kal fil bada ve inne hiyaneten fil ilmi Eşeddü min hiyanetin Fil mal Sadaka Resulullah Fima kal evke kal Çok değerli Sevgili Muhterem Kardeşlerim Allah günlerinizden razı olsun Uzaklardan Yakınlardan Geldiniz biliyorum Şu büyük camiyi Doldurdunuz Allah büyük mükafatlarla günlenici talip eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Gönüllerinizin muratlarını sizlere bahşetsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini Okuyup tefeyyüz ve taallüm edeceğiz. Ama bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh pakine hediye olsun diye sonra onun mübarek alinin, ezvacının, ashabının, etbaının, ahbabının onun manevi halifeleri, Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri Sadat ve Meşahit-i Huk'u Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan mütesevzilen güzel hocamız Muhammed Zahid-i Bursa'ya kadar gelmiş geçmiş cümle, din ve tarikat büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun, bu okuduğumuz eseri yazan Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhuna hediye olsun, bu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayet eden alimlerin ve ravilerin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri fethedip canlarıyla, mallarıyla cihad eyleyip bize emanet ve yadigar bırakmış olan şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin evliyaullahın hele beldenizin medarı iftarı Hacı Bayram-ı Veli'nin, Sultan'ın hüseyin gazinin Gazi'nin vesaire mübarek sevat-ı muhteremenin ruhlarına hediye olsun diye şu caminin yapılmasına emeği geçmiş olanların ve şu camiden güzel an olan olan vazifelilerin imamların müezzinlerin, cemaatlerin kayyımların ruhlarına hediye olsun uzaktan yakından gelen siz kardeşlerimin de bütün ahirete göçmüş yakınlarının ruhları şad olsun kabirlerin nur dolsun makamları ala, dereceleri yüksek olsun diye. Ve biz yaşayan Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimiz'in izinde yaşayalım, yürüyelim. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, sevgisine, rızasına, teveccühine nail olalım. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erelim. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye. Allah şu beldelerimizi vesair Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, maddi, manevi, semavi, arazi sıkıntılardan, üzüntülerden korusun, uzak eylesin, saadet ve selamet üzere eylesin diye bir Fatiha üç ihlas şerif okuyup o mübareklerin ruhlarına hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas radıyallahu anhuma. Peygamber Efendimizin hürmet ettiği amcası Abbas'ın oğlu genç sahabi büyük alim müfessir İbni Abbas Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdular tenasahu fil ilm وَلَا يَكْتُمُ بَعْدُكُمْ İlimde birbirlerinize karşı iyi niyetli, açık kalpli, samimi, hayır-hah olun. Hayrını, iyiliğini isteyen kişiler olun. İlim konusunda birbirinize iyi davranın. وَلَا يَكْتُمُ بَعْدُكُمْ Biriniz sahip olduğu bir bilgiyi, ilmi ötekisine vermekten sakınmasın gizlemesin, ilmi esirgemesin, ketmetmesin. فَاِنَّ <gülüyor> خِيَانَةً fil ilim, Çünkü ilimdeki hainlik, vermemek suretiyle, öğretmemek suretiyle sadece ben bileyim, başkası bilmesin diye ilimde cimrilik, pintilik yapıp saklamak hainliktir. Bu hainlik mala yapılan hainlikten eşedü min hiyanetim fil mal mal konusundaki haksızlık ve gadirden daha şiddetli, daha fena, daha kötüdür. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim biraz izah etmeye çalışalım meseleyi. Biliyorsunuz ki İslam dini daha önce kendilerine kitap indirilmemiş bir kavme kavme geldi cahil insanlara geldi mahrumiyetli bir bölgeye geldi çok sıcak olması do dolayısıyla su olmadığı için bereket mahsul yiyecek içecek çok olmadığı için herkesin tekrarbet etmediği ancak kervan güzergahındaki bazı yerlerde yerleşme olan öbür taraflarda da Cahil, bilgisiz, göçebe, bedevilerin gezindiği büyük kum çöllerinden ibaret bir diyara geldi İslamiyet. Tabi bu kadar mahrumiyetli bir yere İslam geldikten sonra İslam'ın gelmesinden önceki cahiliyet devri ile İslam'ın gelmesinden sonraki İslam'ın mübarek nurlu devri mukayese edilince İslam'ın o diyara, o insanlara ne kadar büyük faydaları olduğunu, muazzam büyük değişiklikler yaptığını insanları kalplerini, ahlaklarını yaşayışlarını, düşüncelerini, seviyelerini muazzam bir şekilde değiştirdiğini herkes görür görüyorlar ve biliyorlar ve itiraf ediyorlar ve kabul ediyorlar. Avrupalı bir alim diyor ki elde kullanılan varstaların imkanların azlığına rağmen yapılan bir çalışmanın zorluğuna rağmen efendim çok küçük bir şekilde başlayıp da çok büyük bir sonuca ulaşmak başarının büyüklüğünü gösterir. İşte Hazreti Muhammed Mustafa Böyle yapmışlar. Elinde imtihan yok Vars'ta yok kalifiye, kalifiye eleman yok Para yok Kalabalıklar yok Çok büyük cahillikler içinde olan bir kavme Çocuklarını gömen Kız çocuklarından utanan Onları diri diri Toprağa gömen O kadar gaddar, o kadar merhametsiz Putlara tapan elleriyle yaptıkları hamurdan çamurdan putlara tapan sonra karnı acıkınca hamurdan yapmışsa onu yiyen acayip insanlara gelmişken sonra cihanda emsali olmayan bir medeniyet ortaya çıktı biliyorsunuz tabi bu İslam'ın hak din olduğunu ve Peygamber Efendimiz'in vazifesinin ne kadar güzel yaptığını gösteren Avrupalı filozofların bile kabul ettikleri bir şey burası tamam Şimdi İslam bu büyük muvaffakiyeti Allah'ın lütfuyla yaptı. Âmenna ve saddakna. Allah yardım eyledi. Yardım eyledi ama bu mübareklerin, bu büyük başarıyı kazanmalarının sebebi neydi? Bu başarıyı kazanmalarının sebeplerinin başında imanlarının kale gibi, çelik gibi sapası sağlam olmasıydı. Pırıl pırıl olmasıydı. İçlerinin, kalplerinin çok nurlu olmasıydı. İmanlarının yakînlerinin son derece kuvvetli olmasıydı. Çünkü iman ve yakîn, tevekkül ve Allah'a dayanmak ve Allah'a samimiyetle bağlanmak ne kadar kuvvetli olursa Allah da o kadar tabii onlara yardım eder. Böyle insanlara yardım eder. Bunu biliyoruz. Fakat, tabi bu kavim değişti. Neyle değişti? İlimle değişti. Kur'an-ı Kerim'i öyle bir kuvvetli şekilde bağırlarına bastılar ki, öyle öyle üzerinde çalıştılar ki, diğer ayetleri hemen ezberliyorlardı. Hepsi hafız idiler. Muazzam bir ezberleme faaliyeti, muazzam bir gece ibadeti, Geceleri kalkıp, ibadet edip Kur'an-ı Kerim'den bildiklerini okuya okuya sabahlara kadar böyle feyizli, nurlu sevaplı geçiriyorlardı vakitlerini. Ve öğrendiklerini de harf değiştirmeden aynen gördükleri gibi dürüst bir şekilde kendilerinden sonrakilere öğretiyorlardı. İslam'ın ilmi öğrenme ve başkalarına nakletme ve öğretme konusunda kurduğu sistem, dünyanın başka hiçbir medeniyetinde yok. Falanca Parisçi, şöyle bir kitap yazmış, ona göre filanca kavimin haberi şöyle. E, ya yalancıysa adam, ya adam yalancıysa, ya palavracıysa, ya efsane yazmışsa, uydurma şey yazmışlar. İslam öyle değil. İslam her şeyi bir kere adamların, yani söyleyen insanların ahlakına Önem vermiş, kim söylemiş? Kafa yapısına önem vermiş, nasıl bir akıl seviyesinde adam? Hafızasına önem vermiş, hafızası sağlam mı, kuvvetli mi, karıştırır mı, karıştırmaz mı? İhtiyarlayınca bunamış mı, bunamamış mı? Bunları böyle ölçmüş. Ondan sonra rivayetin kendisini incelemiş. Bu rivayetin kendisi uygun mu? Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın ayetlerine diye, hasılı, ilmi çok sağlam bir şekilde tespit etmişler. Pür dikkat dinlemişler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve başlarının üstüne kuş konmuş da kıpırdarlarsa kuş ürküp uçup kaçacak gibi dikkatle dinlemişler. Nefes almaktan korkar gibi dinlemişler ve İyice öğrenmişler, tam öğrenmişler, kendilerinden sonrakilere tam dakiletmişler ve bildikleri doğru şeyi kimsenin karşısında dobra dobra söylemekten çekinmemişler. Hiç sakınmamışlar, doğru sözü dobra dobra söylemişler, hakkı öğretmişler, yakınları bile olsa, sevdiği kimseler bile olsa hakkı söylemekten geri durmamışlar. Böylece kuvvetli, sağlam bir ilim ve irfan yerleşmiş. Tabi ilim sahasında da alimlerin kaprisleri vardır. Kimisi alim, alimdir ama efendim, talebesini döver. Kimisi alimdir ama kibirlidir. Öteki alimle geçinemez. Onunla uyuşamaz, barışamaz. Kimisi alimdir ama kendi bildiğini başkasına öğretmez, talebesine öğretmez. Böyle hastalıklar da vardır. İlim yolunun bir takım şeytanın oradaki insanları da kandırmak için düşündüğü çareler vardır, hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan birisi ilmi saklamaktır. İlmi öğretmemektir. Onun için bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bu hastalık olmasın diye tavsiye buyurmuş. Diyor ki ilim konusunda birbirinize karşı samimi olun. Esirgemeyin. İçten olun, birbirinizin hayrını isteyin. O da öğrensin, o da öğrensin ilmi, o da alim olsun, o da istifade etsin, o da o sevapları kazansın diye onun da iyiliğini istemek lazım. İşte bu hususta böyle yapmayıp da bazıları ilmi saklamışsa ki saklayanlar olmuş. Bu hadis-i şeriflere rağmen kendi ilmini başkasına öğretmekten. Sakınan ustalar olmuş. Çırağına öğretmiyor. Bilgiyi saklıyor. Mesela Çin'i ustası var. Çin'isinin içindeki renkleri hangi maddelerden yapmışsa tutturmuş bir renk başkaları onu bilmiyor, öğretmiyor kimseye. Rakip olmasın diye. Buna benzer şeyler olmuş. Tabi sanat sahasında olmuştur. Başka sahada olmuştur. Bu doğru değil. Bildiği ilmi insanın başkasına öğretmesi lazım. Geçenlerde bir alimden bahsettiler. İyi alimmiş, büyük alimmiş. Ahir ömründe pişmanlık izhar etmiş. Etrafındakileri demiş ki, ben hayatı doğru geçiremedim. Bilemedim. Ne yaptım? Bildiğim ilmi başkalarına öğretmem lazım da öğretmedim. Bu önemli. Bildiğini başkalarına öğretmeden ölürse insan emaneti alıp götürmüş oluyor. Buradakilerin istifadesine sunmamış oluyor. Onun için bu memlekette zaman zaman İslam takibata uğramış. Müslüman hocalar niye Kur'an öğretiyorlar? Niye din ilimlerini öğretiyorlar diye takip edilmiş böyle devirler olmuş. Fakat o devirlerde bile öyle alimler duyuyoruz ki Allah rahmet eylesin kabirleri Cennet bahçesi olsun, Allah ruhlarını şad eylesin. Makamları âlâ olsun. Kuru pahtanın üzerinde, küçük iki karış kilimin üzerinde diz çökmüşler, Kur'an öğretmişler, ilim öğretmişler, irfan öğretmişler, çalışmışlar. Birisini anlatıyorlar mesela Hüsrev Hoca diye Fatih Camii'nde. Böyle sağlam, dobra dobra, hiç kimseden korkmayan, hakkı söyleyen bir alim. İşte sabah ders verilmiş, öğlen ders verilmiş, akşam ders verilmiş, yatsıdan sonra ders verilmiş. Yani kim ne zaman isterse benim şu zamanım müsait gel. Anlatıyorlar. Birkaç grup insan da kadınlardan, kızlardan filan birileri de demişler ki bizim gece vaktimiz müsait hocam. Tamam gelin. Bahremlerinizle, şeylerinizle tamam oturun. Yani gecesinin, gündüzünü, uykusunu vesairesini terk etmiş. Neden? Bildiği ilmi başkasına öğretecek. Kapanmış. ilahiyat fakülteleri kapanmış. Darülkünün ilahiyat fakültesi kapanmış. İmam Hatip okulları kapatılmış. Efendim, Arapça öğrenimi yasaklanmış. Kur'an-ı Kerim toplatılmış. Depo edilmiş. Mağaralara yakılmış. Efendim, ezan Türkçe okutulacak diye baskı yapılmış. Vesaire vesaire. E ne yapsın? Öğretecek. Gece gündüz çalışıp yani jandarma gelecek diye yokuşun başına nöbetçi dikerlermiş Kur'an-ı Kerim'i köyde öyle öğretirlermiş gene de jandarma gelirse hocayı efendim böyle yakasından tutup sürükleyerek götürürmüş bunları hep anlatıyorlar ama o durumda dahi ilmini saklamayan kimseler olmuş bu hadis-i şerifte işte saklamamayı tavsiye ediyor peygamber efendimiz başkalarına öğretmeyi ve buyuruyor ki ilim konusunda birbirine aman iyi niyetli olun açık kalpli olun iyiliğinizi isteyin birinin bildiği ilmi başkasına öğretmekten sakınmasın. Çünkü ilimdeki böyle bir sakınma hıyanet vermemek, öğretmemek, bildiği halde bilmiyorum demek, saklamak, mal malı olup da vermemek gibi karşısının karşısındakinin mal bakımından hakkını vermemek gibi daha ondan daha şiddetli bir hıyanettir, hainliktir diye bildirmiş oluyor. Biz ne yapacağız? Biz de Şimdi öyle bir millet olduk ki önümüze Orta Asya açıldı, Balkanlar var, Kafkasya var, Afrika var, efendim Amerika var. Güneydoğu Asya'nın kalabalık milletleri var. Cahil, bilgisi az efendim, nüfuslar kalabalık. Bizim de dünyanın her yerine dağılıp sahabe-i kiram gibi bildiğimiz hakkı, hakikati, ilmi, irfani başkalarına anlatmamız lazım. Orta Asya'da kardeşlerimiz var. Ama İslam'ı biliyorlar ama namaz kılmıyorlarmış. Cenaze kaldırmayı bilmiyorlarmış. Besmele çekmesini bilmiyorlarmış. Biz Müslümanız diyorlarmış. Seviyorlarmış. Ama her şeyi unutmuşlar. Oraya hocalar göndermemiz lazım. Hocaların orada oturması lazım. Anlatması lazım. Öğretmesi lazım. Efendim Afrika. Afrika'ya göndermemiz lazım. Güney Amerika, Kuzey Amerika. Endonezya. Yüz bilmem kaç milyon nüfusu var. Halk şahit. Bilgisi az, belki parası yok, belki mektep kuracak imkanı yok, belki kadrosu yok, belki öğretecek adam yok. Onun için milletçe böyle ilmi kendimiz öğreneceğiz, başkasına da anlatacağız. E, sadece İmam Hatipliler mi ilmi öğretecek? Hayır. Eski devirlerde öyle olmamış. Sadece İmam Hatipliler öğretmemiş, sadece alimler öğretmemiş. Tüccar öğretmiş. Hem ticaret yapmaya gitmiş hem de hem de orada işte ben müsaade edin namaz kılayım. Nedir bu namaz? İşte biz Müslümanız. Elhamdülillah Allah en son Peygamber Hz. Muhammed'i gönderdi. Kitap indirdi. Orada şöyle buyuruyor. Böyle buyuruyor. Öğretmişler yani. Orta Asya'ya İslam'ın yayılması Hindistan'a Endonezya'ya o taraflara Güneydoğu Asya'ya yayılması Afrika'ya yayılması daha ziyade şeyle olmuş. Tüccarlar vasıtasıyla olmuş. Doktor gider. Bak Avru Avrupalılar ne yapıyorlar? Avrupalılar ne yapıyorlar? Papazlar aynı zamanda tıp tahsili yapıyor. Gidiyorlar eskimoların arasına. Gidiyorlar Afrika'daki kabilelerinin arasına. Efendim, orada İslam'ı bir taraftan tedavi yapıyorlar. Bir taraftan da Hristiyanlığı öğretmeye çalışıyorlar. Hristiyanlığı aşılamaya çalışıyorlar. Yani asıl maksatları halk, halkın kalbini kazanıp onları Hristiyan yapmak. Ama papaz olarak ise boynunda haçı sallandıra sallandıra ben papazım diye gitse kimse kabul etmeyecek. Hastanızı tedavi edeceğim diye gidiyor. İlaç vereceğim diye gidiyor. Hastane kuruyor. Hastanın kendisi geliyor tedavi ediyor. Hasta da hastanın sahipleri de memnun oluyorlar. Elini yapıyorlar efendim, teşekkür ediyorlar. Yok bana teşekkür etmeyin, Hristiyan oğlum kafi diyor mesela. Hristiyanlaştırıyor. Böyle eskimoları, böyle yapmışlar. Şimdi bizim Orta Asya'daki kardeşlerimiz Müslüman diyoruz, bizim ırkımızdan diyoruz. Hadi onları Müslüman yapmaya çalışalım diyoruz. Oraya giden arkadaşlarımızdan haber geliyor bize ki, bizim onları Müslüman yapmaya çalıştırdığımızdan daha fazla... Amerikalı Müslümanlar cilt atıyormuş oralarda. Avrupalı papazlar geziniyorlarmış. Onları Hristiyan yapmaya çalışıyorlarmış. Yani biz zaten Müslüman onlar. Müslümanları, Müslümanlığı öğretmek için efendim gideceğiz, öğreteceğiz. Ötekiler Hristiyan yapmak için bizden çok önceden faaliyete başlamışlar. 15 yıl önce bu, bu olaylar daha hiç olmadan 15 yıl önce Amerika'ya gittiği zaman orada Rusya yıkılacak, Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkacak diye duyan tanıdıklarım var. Bakanlardan ve devlet memurlarından tanıdığım kimseler var. Onlar o zamandan oralara gitmeye ve onları Hristiyan yapmaya başlamışlar. Yani haberimiz olsun diye söylüyorum, uyanalım diye söylüyorum. Gayrete gelelim diye söylüyordum. Onlar Hristiyan yapmaya çalışıyorlar, gidiyorlar. Tabi paraları çok. Amerika kuvvetli destekleri fazla. Onları Hristiyan yapmaya çalışacak. Biz davranmazsak onlar biz Müslüman yapmayı başaramazsak, Müslümanlığı öğretemezsek onlar Hristiyanlığı öğretecekler. Onun için demek ki sahabeyi i kirama ilmi başkalarına anlatmak, ayetleri, hadisleri başkalarına anlatmak bir vazife saklamak bir hiyanet ise idi ise şimdi de bizim için İslam'ı sadece kendimiz için yaşamak kendi içimizde yaşamak bir hiyanet olabilir. Gidip başkalarına da anlatmamız ve onları da Müslüman yapmaya çalışmamız lazım geliyor. Bir vazife olduğu aşikar. Allahu u Teala Hazretleri tabi herkes gidemez. Yerini yurdunu terk edip de o diyarlara gidemez. Ama ne yapar? Mesela herkes gazaya gidemiyor da Peygamber Efendimiz ne buyuruyor öyle insanlara? Diyor ki, kendisi gazaya gidemiyorsa, cihada gidemiyorsa mücahidi, gaziyi teçhiz ederse al sana mızrak, al sana at, deve, al sana ok, al sana kılıç kalkan o da bir hizmet tabii. E şimdi, oralara gidecek insanlara da vakıflarımız var elhamdülillah. Mesela oralara bir parayı gönderse birileri Al şu kadar dolar, bir hocayı finanse et, efendim Kazakistan'a gönder. Efendim bilmem Kırgızistan'a gönder, Sibirya'ya gönder, Başkırgızistan'a gönder, Kazan'a gönder. Boskova'nın hizasında Kazan şehri var. Müslümanların kalesiymiş orası. Boskova'nın karşısında Uç şehriymiş. Eskiden mesela büyük alimler yetişmiş. Müslümanların merkeziymiş. E oralara tekrar hocaları göndermemiz lazım geliyor. Onun için bu hadis-i şerif madem böyle burada karşınıza çıktı, ya kendimiz gidelim İslam'ı birilerine anlatalım, ya da anlatacak kimselere maddeten ve manen ve bedenen ve fiilen destek olalım. Ama bu vazifeden asla fütür getirmeyelim, geri durmayalım. Çünkü biz bu vazifeyi yapmazsak şeytanlar çalışacak şeytanlar yapacak misyonerler çalışacak yahudiler çalışacak bu müsteşen yayınlar girecek oraya adamlar dinden imandan zaten habersiz efendim, içkiyi zaten içiyorlar hepsi içiyorlar bir komik bir acıklı mı bir hadise semerkanda gittim ben bizi bir eve çağırdılar efendim gemileri batmış ev sahibinin beş kişi kurtulmuş gemiden Hepsi dibi boylamış, ölmüşler. Bu beş kişiden birisi evin sahibi olduğu için kutlama yapıyormuş evinde, bizi de çağırdı. Gittik, böyle kocaman birkaç dönüm bahçe masalarla donatmış, kutluyor. Nasıl kutluyor? Ziyafet çekmiş, çengi çağırmış, masalara içkileri koymuş. Ölümden kurtulduğu, Allah onu ölümden kurtardı diye kafayı çekerek, çengi öğreterek sağ kaldığını kutluyor. Bir de gelmiş bana diyor ki, "Hocam içki getirelim mi size?" Cahilliğe bak. Dedim ki, içki haram." Anladım yani bir şeyden haberleri olmadığını. "Hocam bir yanımızdaki gençlere verelim." Yani ben yaşlıyım diye içmiyorum sanıyor. Efendim, gençlere verelim. Dedim, "Küçüğe de haram, büyüğe de haram. Bunu yapmamamız lazım. Yapmamanız lazım." Allah bak Allah sizi ölümden kurtarmış. Efendim, Allah'a şükür. İtaat ne olur, isyanla olmaz ki Allah'a isyan ederek şükretmek olur mu? Karşı gelerek emrini çiğneyerek filan diye anlattım, kalktık ki oradan geldik, Ben yani cahiller bir tanesi bizi camiye getirdi arabasıyla içeride baktık, yok çıktım, dedim ki Ca camide göremedim sizin namazda dedi, girmedim, çünkü ben de namaz kılmayı bilmiyorum, çok seviyorum öğreneceğim ama diyor, namaz kılmayı bilmiyorum diyor, e bu severkan Buhara, buraları ilimden tam mahrum da kalmamış. Daha ilimden mahrum yerlere gitset kim bilir ne acıklı hallerle karşılaşacağız. Onun için ilim konusunda samimi olun. Başka müslümanlara iyilik sever olun. iyilik duygusu olsun içinizde. Müslümanlığı başkalarına da öğretmeye çalışın. Bunu saklarsanız sadece siz müslüman olursanız başkalarına öğretmezseniz bu hadisi şerifteki efendim hıyanet durumu, hain olma durumu Efendim, bizim de başımıza gelmesin yani temenni etmiyorum. Allah için çalışan kimseler olalım. İkinci hadisi şerif. <tık> Temtuzun Mufessa'u Erba'ine leyleten fe in tuhra, kable tâhirah, ve in Reeti Tuhra kabde zelke fihi Tahire, Tahirim. Ve fe in Kaa'beze Til Erba'ine fihi bi menzile Til Mustehada ve tüsalliyu. Ve in Kalebeh deme. Abdullah ibni Amr, Mısır'ı fetheden Amr ibn As'ın oğlu Abdullah, Abadine-i Erba'dan Dört büyük alim Abdullah'dan birisi de bu Amr'ın oğlu Abdullah, Abbas'ın oğlu Abdullah Efendim e, Abdullah ibni Mesud, Mesud'un oğlu Abdullah Böyle dört tane Abdullah var Birisi de işte bu Rivayet etmiş ki radiyallahu anhuma ana, babası da sahabe sahabeden kendisi de sahabeden. Rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş nüfesa olan kendisine bakar kırk gece. Eğer temizlenmiş görürse tamam temizdir artık namazını kılar. Eğer hala kırkı geçtiği halde temizlenmemiş kan görüyorsa o zaman bu onun için özür kanıdır. Müstehaza sayılır kendisi. Abdestini alır. Gusül abdestini alır. Yıkanır. Namazını kılar. Kan çok olarak devam ediyorsa yani kesik kesik değil de muntazaman çok geliyorsa o zaman her namaz için abdest alır diyor Peygamber Efendimiz. Tabi bu kadınlarla ilgili bir meseledir ama erkeklerin de bilmesi lazım. Malum kadınların bazı halleri vardır. Bu haller bazen ayda bir olur. Buna aybaşı hali diyorlar. Adet görme hali diyorlar. Çünkü her ay adet gibi oluyor bunun görülmesi. Onun için kadınların adeti diyorlar buna. Yani mazeretli hali diyorlar. Bir de doğumdan sonra olur. Doğum yapmış, çocuk dünyaya gelmiş, rahimden tabii kan geliyor. Şimdi bu Müslüman namaz kılan bir insan da ne yapacak? Şimdi bu şeyli oldu. Nüfesa olduğundan, yani doğum yapmış bir kadın olduğundan kırk gün, kırk gece bekleyecek. Kırk gece bekleyecek. Kanı kesilirse, tedavi olursa, vücut kendi kendini iyileştirirse, kan kesilirse, bu süratkesini alacak, namaz kılmaya başlayacak doğumdan sonra. Kırktan sonra hala kan gelmeye devam ediyorsa, kesilmiyorsa, kesilmemişse, o zaman Kıt sonrası mazeret kanı sayılır. Kendisi efendim mazeret kanı gelen müstahaza denilir. Cümleye girer. Kanı geldiği halde gusül abdesti alır, bezini bağlar tabii oraya. Efendim gusül abdesti alır, namazlarını kılar. Kesik kesik gelmiyor da kan, muntazam çok geliyorsa her vakit için abdest alır, namazını kılar diyor Peygamber Efendimiz. Kadınların hallerini Kadınların çok iyi bilmesi lazım bir, çünkü ne zaman namaz ne zaman oruç tutacak, bu önemli. Onun için çok dikkat etmeleri gereken bir şeydir bu. Öğrenmesi lazım hepsinin. Erkeklerin de bilmesi lazım. Çünkü erkekler bilmezlerse onlar da günaha girerler. Hatalı işler yapabilirler. O bakımdan bu ilmihal bahislerini, fıkıh bahislerini, temizlik bahislerini okuyun evlerde. Basit, küçük, ince, kolayca anlayabileceğiniz şekilde yazılmış ilmihal kitaplarını alın. Her akşam bir miktarını okuyarak kendinizle bilgi sahibi olun. Hanımlarınızla bilgi sahibi olsun. Efendim, çocuk çocukta bilgilenmiş olsunlar. Üçüncü hadis-i şerif, tenzilül ma'ûnetü minessemâi alâ kadril mü'netü ve yenzilü sabrı ala kadril musibe Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki tenzilü ma'netü min gökten ilahi yardım neye göre gelir ala kadril e, mü'netü zahmete göre üzüntüye, meşakkate göre gökten Allah'ın yardımı gelir. Yani Allah dağına göre kar verir demek yani. Allah'ın yardımı sıkıntıya göre gelir. Ve yencili sabrı ala kadirel musibet bunun gibi sabır da musibetin miktarınca gelir. Yani musibet çok olunca Allah sabrını da verir. Sabreder. Yoksa dayanılacak gibi değil ama Allah sabra tahammül verir. Sabra takat verir. imkan verir de insan o üzüntülü şeyi geçiştirebilir. Sabırla, tahammülle geçiştirebilir. Demek ki Allah sağına göre kar veriyor. Sıkıntı nisbetinde yardımcı oluyor. Musibet nisbetinde kolaylıklar indiriyor. Bu onun kaidesi olduğunu Peygamber Efendimiz bu ilahi kaideyi bize bu hadis-i şerifinde bildiriyor bir hikaye olmuş şeyi anlattılar onu hatırıma geldi eşkıya adamların yolunu kesmiş soymuşlar soğalara çevirmişler ceplerini boşaltmışlar filan tam gidecekleri sırada adam ceplerini karıştırmış bakmış arka cebinde pantolonun arka, arka cebinde de biraz para var hey demiş buraya gelin demiş dönmüşler ne var Arka cebinde de para varmış, onu da alın demiş. Yani soygunculara, eşkiyaya onu da alın demiş. Adamlar şaşırmışlar, biraz da sırıtarak, gülerek tabii. Kalkmışlar, yanına kadar gelmişler. Hakikat mı söylüyor, yoksa dalga mı geçiyor, alay mı ediyor diye. Hakikaten bakmışlar, bir demette para oradan çıkmış. Onu da almışlar, fakat tabii onlar gelinceye kadar, parayı alıp gidinceye kadar, jandarmada gelmiş, yakalanmış. Şimdi arkadaşları sormuşlar ki ya adamlar seni soydular alacakları kadar aldılar işte yanında kalan kardır. Niye tam onlar giderken çağırdın onları da burada şurada kalmış bunu da al dedi. Şöyle cevap vermiş. Nasıl bir adamdı bilmiyorum bu mantık yani herkesde kolay bulunan bir mantık değil. Demiş ki yol kesme, kırsızlık yapmak Allah'ın sevmediği bir şey. Ben demiş istedim ki Allah'ın sevmemesi artsın. Yani zulüm daha ziyadeleşsin de efendim Allah'ın cezası daha çabuk gelsin diye ondan demiş söyledim. Cebinden bu parayı ondan çıkarttım demiş. Hakikaten de işte o arada gelip yakalamışlar yani. Demek ki sabrederse insan efendim böyle sıkıntının nispetinde yardım geliyor. Sabrın nispetinde efendim e, musibete göre sabır geliyor sabrın nisbetinde de mükafat geliyor, sevap geliyor ve Allah'ın yardımı erişiyor şimdi birisi bana dedi ki Allah senin sabrını arttırsın dedi İstanbul'da böyle bir toplantıdan çıkıyoruz dedim teşekkür ederim Allah razı olsun ama sen sabrını arttırsın deme de şükrünü arttırsın de sabrını değil şükrünü arttırsın de öyle dua et dedim niye dedi dedim sabır niye olur bir bela gelir belaya sabır olur yani bir sıkıntılı hoşlanılmayan bir şey gelir sabır ona olur sabrını arttırsın ne demek yani Allah sana çok bela versin sen de ona çok tahammül et demek ya biz de zayıf kullarız öyleyse. yani şeyimiz belalara musibetlere tahammülümüz yok korktum yani adamın sözünden Dedim ki sen şükrü arttırdı Allah çok nimet versin, biz de çok şükredelim. Çünkü bazen insan, nimete mazhar insan şükretmekle öyle güzel şükreder ki, musibete uğrayan, sabreden insanın derecesi gibi derece alır. Hatta ondan fazla derece alabilir. Yani Müslüman her, her durumda sevap kazanabilir. Nimet gelirse şükreder, nimetin kadirini, kıymetini bilir, sevap kazanır. Musibet gelirse sabreder, tahammül eder, gene sevap kazanır. Yani insan Müslüman oldu mu, gecesi, gündüzü emme basma tulumba gibi, o ne sevap kazanmasına geçer. Yeter ki iyi Müslüman olsun, kafası, gönlü, efendim, muntazam olsun, Allah'ın sevdiği Efendim bir zihniyete sahip olsun, Mesela yağmur yağıyor. Oh oh elhamdülillah. Çok şükür yarabbi. Bu yağmurdan dereket olacak. Efendim sana şükürler olsun yarabbi. E güneş çıkmış. Oh oh ne güzel hava ne kadar güzel. Bahar geldi. Kuşlar ötüyor. Ağaçlar çiçek açtı. Şu manzaraya bak. Şu kudretine bak yarabbi. Çok şükür yarabbi. E sevap kazanırken. Onun için Müslümanın sırtını kimse yere getiremez. E öldürür. Öldürürse bile yere getiremez. Çünkü öldürdü mü şehit oluyor. Müslümanı öldürmekle yani haklıyorlar mı, bitiriyorlar mı işini? Müslümanı öldürdüğü zaman karşıdaki kafir cennete sokuyor onu. Yani Allah onu cennete sokuyor. Tabi bizim temennimiz efendim Allahu Teala hazretlerinin lütuf yoluyla bizi tantif etmesi, efendim terbiye eylemesi, kahır yoluyla terbiye tahammülümüz yoktur. Bazen kahır yoluyla terbiye eder, efendim mihnetler, meşakkatler verir. Eyüp Aleyhisselam'ın malını almış, evlatları ölmüş, efendim sıhhati gitmiş, hastalıklara bulaşmış, efendim vücudu yara olmuş, yaraları kurtulanmış olan o Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam sabretmiş, büyük sevaplar kazanmış. Hastalığın sevabı çok fazladır. Musibete karşı tahammülün sevabı çok çok büyüktür. Tabi Allah'tan hep hayırlar isteriz de ama musibet geldiği zaman da onun çok sevap kazanma vesilesi olduğunu hiç unutmayalım. Hatırımızdan çıkartmayalım. Tünkehül mer'atü li erba'in ve li hasebiha ve li cemaliha ve li diniha tasfari bizatil dini teribet yedake bu çok Sahih bir hadis-i şeriftir. Çok kaynaklarda da yazılmış. Bu halde Müslime, Süheha sitte'nin çoğunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Tün cehul mer'e erba'in." Bir kadının evlenilmek istenmesi, nikaha rağbet edilmesi Nikahlanma koşulması kadının dört sebepten olabilir. Herkes aman şu kadını alsam şununla evlensem diye pervane gidip dönüyorlar koşuyorlar. Mesela dört sebepten bir kadının nikahına talip olunur. Bir limalüha malından dolayı zengindir kadın evleneyim de rahat edeyim diye herkes evlenmek ister onunla. Parasından dolayı malından dolayı. Her husus lihasebiha soylu sofludur, asil zadedir, paşa zadedir efendim, iyi bir ailedendir efendim. Ondan dolayı aman şu mübarek aileyle, bu yüksek aileyle, şerefli aileyle benim de irtibatım olsun, damat olayım şunlara diye insan ondan öyle bir kürze almak isteyebilir. Hasebinden dolayı, soyunun, soyu sopunun nesebinin yüceliğinden dolayı. Ve cemaliha ve güzelliğinden dolayı, üçüncüsü, aman çok güzeldir, boyu posu, selvi gibidir, efendim, vesaire, vesaire, yüzü ay parçası gibidir, filan diye, güzelliğinden dolayı olur. Dördüncüsü, velidiniha, dindarlığından dolayı, şöyle mübarek, şöyle dindar, şöyle abid, şöyle zahid, şöyle namazında, niyazında, Kur'an kursunda okumuş, hafız olmuş, vesaire filan diyoruz ya, yani böyle din dolayı. Dört sebepten, malından, soyundan, güzelliğinden, din dolayı. Dört sebepten alınır bir kadının bu sebeplerle rağbet görür. Faz sen bizati dini teribeti dakie, ey eli top elleri toplurak olasıca. Sen din sahibi olanı ele geçirmeye çalış diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki sormuş kendisine, sahabeden o zat, efendim Peygamber Efendimiz'e ona şaka yollu, böyle latife yoldu eli toprak olasıca diye tatlı bir hitap ederek, efendim e, böyle buyurmuş. Sen demiş, yani gayret edersen, dindar olanı elde etmeye gayret et. Ona zafer bulmaya, onu elde etmeye çalış. Onu ele geçirmeye gayret et. Ama ekseriyetle böyle olmuyor. Yani Dünyanın kanunu böyle, bir kadının en çok gündarlığından dolayı, en çok güzelliğinden dolayı peşinden koşuyorlar. Ekseriyette, çok güzel diye. Huylu mu, huysuz mu, Efendim, soylu mu, soysuz mu, Efendim, nes nesebi sahih mi, değil mi, aldıran yok. Soysuz bir kimse bile olsa güzelse o bakıyorsun, hop ne diyorlar, Monaka Sarayı'na kren prenses falan gidebiliyor yani, boyutusu yerinde diyor. Hiç şeyini aldıran olmuyor. Ekseriyeti güzellikten dolayı oluyor. Bu doğru değil. Bazen soydan soptan dolayı oluyor. Efendim soylu soplu asırzade padişah kızı diyelim veya sadrazam sülalesi veya efendim şöyle böyle. Çok kere de zenginliğinden dolayı oluyor. Ekseriyeti efendim zengin oldu mu yamuk da olsa şöyle de olsa böyle de olsa efendim rağbet ediliyor. Halbuki evlilikte ana düşünce şey olması lazım. Yani insan sadece kendisine hayat arkadaşı almıyor. Aynı zamanda çocuklarının annesini seçiyor. Çocukları Müslüman yetiştirecek bir anne olması lazım. Kendisine sadakat gösterecek bir eş olması lazım. Namuslu olması lazım, soylu olması lazım. Bir çocuk annesinden doğup ıra dediği zaman diyordu Kemal, Profesör Kemal Bey terbiyesinin setizde beşi elden gitmiştir. İmkanı kalmamıştır. Neden? Annesini iyi seçmemişsen çocuk istediği kadar ne olursa olsun artık onun terbiyesinin imkanı kalmadı demek yani. Annesini iyi seçmediğin zaman çocuk elden gitti demektir. Haramla beslenmişse haram sütle beslenmişse bir çocuk ondan hayır gelmeyecek sana asi olacak sana kan kusturacak sana yaka sıktıracak demektir onun için çocuğun hayırlı olması için annesinin de dindar insan olarak seçilmesi gerekiyor şu kağıtların yığınla kağıtların arasında evlilikle ilgili sorular da oluyor 4-5 tanesi gözüme ilişti efendim hadisi şerifte de peygamber efendimizin cevabı çıktı yani ne mal aşkıyla ne efendim soy-sop hesabıyla ne efendim güzellik ölçüleriyle hareket edeceksiniz. Hangi ölçülerle hareket edeceksiniz? Dindar, namuslu, mütedeyyin, Allah'ın sevgili kulu olan bir kadın. Bir kızcağız. Bir hayat arkadaşı bulmaya çalışacaksınız. Eh, erkekler böyle yapacak. Kadınlar, kadınlar da aynısını yapacak. Kadınlar da efendim, efendinin dindar olmasını isteyecek. Öylesini arayacak. Öylesine ben varırım diyecek. Yani onunla evlenmeye razı olacak. Onlar da tabi çok yere öyle yapmıyorlar. Efendim işte saçını güzel bir yantinle tarayan dalgalı şey yapan boylu postu, sporcu, şarkıcı, efendim davulcu, zurnacı öyle e, ölü demiş dedelerimiz. Hani kızı kendi haline bıraksan kendi bildiğine varan ya davulcuya varır ya zurnacıya demişler. Annesi babası biraz öğretecek yani olmaz diyecek. Öyle yapma. Şu daha iyidir diye biraz şey yapacak tabii. Kızların da kocasına yani ait temennileri ileride kocası olacak kimse hakkında aradığı şey de dindarlık olacak. Efendim çok zengin. Bizim davam dedi hocam. Efendim çok iyi ticareti var. Çok iyi BMW arabası var efendim lüks efendim bir de bilmem yazlık köşkler var kışlık köşkler var ve e, yalnız namazsız niyazsız biraz da içkici, biraz da itikatsız biraz da şey başına çalırsın sen çocuğunun ahiretin mahvileceksin onu vereceksin ona efendim o onu pilice götürecek o onu baloya götürecek o onu efendim gayri İslami yollarda hayat sürdürecek haram lokmayla besleyecek. Torunların da elden çıkacak. Yani kız için de erkek için de önemli olan dindarlık. <gülüyor> Tenazzufu bundan sonraki hadis yeridir. Tenazzufu bitulü mesafatun fe inna Allaha benel isleme alel mezafeti. Ölen girer cennete illa küllü nazif. Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> anh bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifler Ramuz'un 258. sayfasında orada kalmışız. Kalınan yerden götürmeye çalıştık. Bu son okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Tenezzafu Temizlenin, nazif olun. Nezafet ehli olun. Tertemiz temizlenin. Bikün mümessete atın. Gücünüz yettiğinizin her hali, her şeyle, gücünüz yettiği miktarda, yani aşırı yapabildiğiniz kadar temiz olacaksınız. Pabucunuz temiz olacak, ayakkabınız temiz olacak, çorabınız temiz olacak, koltuk altınız temiz olacak, ağzınız temiz olacak, elbiseniz temiz olacak, yüzünüz temiz olacak, saçınız temiz olacak filan. Yani yapabildiğiniz eviniz, farkınız, çevreniz, evinizin önü vesaire... Yani ben şimdi utandım bugün ağaç dikmeye gittik, şöyle şehre yakın yerlerde, sokaklardan geçerken utandım. Çamur, çöp, pislik, pasaklılık, Müslüman şehri böyle mi olur ya? Herkes evini de temizleyecek, evinlerini de temizleyecek, tanzim edecek. Çukursa dolduracak iki kürek, bir kazma. Tık tık kazacaksın, çukuru dolduracaksın, düzleyeceksin. Çolun çocuğunu çağıracaksın. Kendi şey yapacaksın, yarım saattık bir iş, bir saattık bir iş. Bir cumartesi de, bir pazar gününde bitecek bir şey. Çöpler toplayacaksın, bir kibrit çakıp yapacaksın. Veya dolduracaksın bir tane çöpçü alıp götüreceksin. Önüne gelen çöpü geç getirmiş yolun kenarına, en güzel manzaralı piknik yerlerine çöpleri dökmüşler. Derenin kenarına çöp dökmüşler. Ya bu dereden bu nehre gider, nehirden denize gider. Çöpü yani artık bulaştırıp sıvaştırıp her tarafa yayıyorsun yani. Böyle Müslümanlık olur? Yani insan elindeki kağıdı bile atmamalı. Sümkürmek, tükürmek, hınkırmak efendim vesaire vesaire. E ne oldu Müslümanlık? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Terezzafu, temizlenin, nazif olun, bi külli mesfetatı. Gücünüz yettiğiniz her şekil ile, her türde. Adam camiye geliyor, Bakıyorsun etrafındaki insanlar uzaklaşıyor. Neden? Ayağı, ayakları efendim dört yıllık beş yıllık teke gibi kokuyor. Neden? Yıkamamış ayaklarını. Ayağı da akıyor maşallah sıhhatlı. Efendim akmış ayağa. Adamlar yanından kaçıyor. Olmaz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bana ağzınız sarı. Ağzınızın içi kokar vaziyette gelmeyin. E demek ki ağız temizlenecek, çalkalanacak, fırçalanacak, efendim, macunlanacak, neyse, perdahlanacak, temiz olacak yani. Veyahut şeyi varsa, kürüğü varsa çekilecek, doldurulacak, tamir edilecek. Terleri şey yapılacak, silinecek. Şimdi şakır şakır sular var, eskiden çeşmeden getirilirdi kovalarla evlerde işte birazcık maşrapayla üstüne dökünerek falan yıkanırdı insanlar şimdi herkesin evinde küvet var balık gibi isterse dalar çıkar yani bol duş var yukarıdan şakır şakır şakır, şakır yağıyor Efendim, istediğin gibi sabah akşam yıkanabilirsin kimse bir şey demiyor yani Sudan, su, suyun suyun parasını ödeyemedim diye bir şikayet duymadım ben hiç e, su bol sabun var e niye yıkanmıyor, temizlenmiyor insan? Niye pis pasaklı duruyor? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Allah'a اللّٰهَا el İslam'a alem nezafeti. Çünkü Allah İslam'ı nezafet üzerine bina etti. Yani temiz olmak esası üzerine İslam kurulmuştur. Bu İslam'ın temizliği sevkalade yaygın, önemli, büyük bir şeydir. Yani temiz olmak Kalbin temiz olması, Efendim bedenin temiz olması ve her şeyin temiz olması. Niyetin temiz olması, aklın, fikrin temiz olması, sözün temiz olması. Kimisi pis pasaklı konuşuyor. Anlattılar. Yollarına çoban çıkmış. Efendim, sürü yolda gidiyor. E, taksiyle arkasından gidiyorlar. Bekle Allah'ım, bekle. Sürü köye kadar gidecek. Asfalttan tıkır tıkır. Efendim, Otomobil arkasından gidecek. Korne çalmış. Dıt dıt, yani kenara çekil. Hiç olmasa yarısını bana ver. Geçeyim ben. Yani sürünü biraz kenara çek. Çoban kapmış sopayı. Gelmiş şeyin yanına. Arabaya. Sopayla küt kütü arabaya vuruyor. Kapatmışlar camları. Korkmuşlar. Deli mi? Divane mi? Katil mi? haydut mı? Mafya mı? Hırsız mı? Efendim. Ondan sonra da din iman küfür ediyor. Ya bu da ağız pisliği işte. Bu da ahlak pisliği. Yani... Bunların hiç birisinin olmaması gerekiyor. Her bakımdan Müslümanın zarif bak tahir demiyor nazif diyor. Nezafet yani temizliğin her çeşidi maddeten ve manen iç ve dış temizliği hepsi birden olması gerekiyor. Sonuncu hadisi şerife okuyalım. Tefekkürü fi halqillah velâ tefekkürü fillah fetehlikü. Fetehlikü. Bu hadis-i de bir önemli tavsiyeyi ihtiva ediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş ki: Tefekkürü fi halqillah. Allah'ın yarattığı mahlukat ve yarattığı çeşitler, şekiller üzerinde tefekkür edin. Buyurun. Serbest tefekkür edin. Allah Allah. Bulutları yaratmış, ayı yaratmış, güneşi yaratmış, ağaçları, çiçekleri, kuşları, böcekleri yaratmış, tohumları yaratmış, meyveleri, sebzeleri yaratmış, efendim, yağmuru, efendim, nehiri, dağı, denizi yaratmış, efendim, hücreler, efendim, bilmem, moleküller, atomlar, elektrikler, dalgalar vesaireler. Evet. Allah'ın mahlukatını düşün, kudretini anla, düşünmek serbest. Bunların hepsini düşün. Vela tefekkeru fillah. Ama Allah'ın kendisini nasıl olduğunu düşünmeye kalkışma. Neden? Fetehle <gülüyor> helak olursun, yanlış karar verirsin, yanlış bir kanaat hesaplanırsın, mahvolursun. olursun. Allah hakkında yanlış bir kanaate sahip olmak seni şirke düşürür, küfre götürür ahiretini de mahvolur Allah'ın kendisi nasıl? Leysa ke mislihi şeyun ben sana nasıl anlatayım Leysa şey mislihi şeyun. Onu, Onun, onun misli gibi bile bir şey yok misli gibi bir şey bile yok yani onun emsali olacak emsali gibi bile bir şey yok ki emsalini anlatarak Allah şöyledir şuna benziyor diyebilesin. Neyse sem misliğin şey misli gibi bile bir şey yok. Ne kadar önemli bir ifade. Ve o zaman Allah'ı insan olmu anlayamaz. Çünkü insan gördüklerine kıyas eder. Acaba eline ne kadar, boyu ne kadar, ağırlığı ne kadar, hacmi ne kadar demeye kalkar? Halbuki Allah Teala Hazretleri bunların hepsini yaratandır ve bunların hepsinden yücedir. Allah Teala Hazretlerini bilmek böyle olmaz. Allah Teala Hazretlerini bilenler nasıl bilmiş? Görenler nasıl görmüş? Onun sevgili kulu olanlar nasıl olmuş? Ha, çok güzel bir soru. Bunun yolu Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Allah'ın buyruğunu tuttuk, kalbini temizleyip Allah'ın yolunca gidersen haramlarından sakınırsan Allah sana kendisini Bildirir. Nasıl bildirir? Ne bilenler sana söyler, ne de sen bilirsen başkasına anlatabilirsin. Ama bildirir. Gösterir. Anlatır, tanıtır, dost eder. Ama o tarife sığmaz. Bir de sır saklamak diye bir şey vardır. Yani bir makama ermiş olan kimse o makamdan olmayan kimselere o makamın esrarını açmaz. O da gelsin, o da öğrensin. Vermez Allah, müsaade vermez. Onun için Allah'ı bilmenin yolu nedir? Allah'a muti kul olmaktır. edetli kul olmaktır. İtaatli kul olmaktır. Emrin başı üstüne ya Rabbi. Ne emredersen yaparım. Öl dersen ölürüm, kal dersen kalırım diyebiliyor musun? Haramlardan seve seve kaçabiliyor musun günahlardan? Allah'ın sevaplı işlerini emretmiş Rabbim diye seve seve hani Şairin sözü de hoşuma gidiyor. Hani şu vatan kimin sorusunun cevabı, şiir yazmış. Bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir diyor. Hani gül bahçesine insan sevinçli giren ama kara toprağa öyle herkes kolay giremiyor. İşte Allah'ın bütün emirlerini severek yapacak hale gelebilirse bir insan, haramlarından severek kaçınacak bir edede bir itaate ulaşabilirse, Allah'ın yolunda yürürken, yürürken Allah kendisini kuluna bildirir. Gösterir, sevdirir. O zaman o Allah'ın arif kullarından olur. Allah'ı bilen kullarından olur. Sevgili kullarından olur. Efendim bakarsın başka kullara benzemiyor. Bakarsın hali başkalarının haline benzemiyor. Melek gibi bir şey. Yiyeceğin gelir böyle uzaktan. Efendim tadına doyum olmaz. Sözü güzel, hali güzel, huyu güzel, her şeyi güzel. Neden? Allah sevdiğini başkalarına da sevdirir de onun için. Allah cümlemizi kendisine mutlu, edetli, itaatli, efendim, nazif, temiz, içi dışı pak, tertemiz, pırıl pırıl kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. salavat-ı şerife kadar kağıt var. Ben cevap vermeye hazırım. Dinlemeye siz hazırsanız. Şöyle ters çevirdim. Sırasıyla cevap vereceğim. Bir elem neşrah leke resmedeyle. İhlası Şerif Suresi Besmene ile Kah kihayi şerifen maal bismillah hüker salavatı şerife. عالم أنه لا إله إلا الله لا. Allahü Vakıl Muhammed Rasulullah, Sadık Emin, Sallallahu Taala Aleyhi ve Ali ve ve Mentebi Ahlul Eslam Ejmâein. A'uzu Allahin Şeydân Râdim. Bismillahi Llâhir Râhumâni Râhil. Lâ Kadjaek Rasulün Mîn Hayy sun aleyküm bilmeni ne rauzur rahim. Fa in tablif fa kul husfiyallah. La ilaha illahu. Aleyhi tevekkel tuhu ve Rabbul arşil Azim. Sana Allah yazin, âmin. Subhan <gülüyor> Rabbi ala ilaha lilâh. Alhamdulillah ya Hak hamdii. al ve salâm Muhammedin ve aalehi ve sakkhihi. Yemantabihi bi istan ejmâ'in. Ama بعد سيا ربنا يا ربنا يا ربنا يا نجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا خفي الألطف acizane, nasizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi hatmi gelmiş şerifimizi, vazu ı okunmuş olan bir adet hatmi Kur'an-ı Kerimi ve çekilmiş olan beş adet dört bin dört yüz dört tanelik salat-ı tefriciyeleri, vesail ibadet ve taatlerimizi hayrat hasenatımızı meberratımızı aliyetlerimizi ibadetlerimizi lütfunla, kerevinle ya Rabbi kabul eyle. Bu ibadetlerimizi, taatlerimizi rızanı kazanmamıza, rahmetine ermemize vesile eyle. Kusurlarımızı affeyle. Hasıl olan ücuru, mesubatı evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi eftelü salavatü, ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine Acizane, naçizane, mühitbane, arz ve hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaati uzmasına, iltikatına, teveccühine, rızasına, sevgisine, komşuluğuna cümlemizin nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o mübarek alinin, o ümmahat müminin, ezvacı-tahiratın, evladı Resulillah'in ve, ve haseten Peygamber Efendimizin makamı, irşadını kendisinden sonra devam ettiren ulema-i muhakkifin, meresey-i saadat ve meşayit-i ruku aliyemiz, evliyaullah-ül mukarrabin, mürşidin-i kamilin-i ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri edelik, vasıl ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık ve ali Murtaza efendilerimizden silsileler halinde zamanımıza kadar gelmiş geçmiş olan Turku Ali'yemizin o mübarek Evliyaullah pirlerinin ve silsileye mensup sadat ve meşayihimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıla eyle Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve beldemizin medarı ihtilali Hüseyin İzzet'inin Hacı Bayramu veli'nin ve sayır Evliya Allah'ın ruhlarına hasseten hediyelerlik, onlara da vaşılda ile yaralım. Şu Amin diyen kardeşlerimizin ve diğer İhvanı Sadık kiyinimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının dostlarının ve kardeşlerimizden olup da ahirete ihtilal etmiş olan reis Cumhur cümhul özelinde ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle yarabbim vesair müminin müminat ve müslümin müslümat kardeşlerimizin bize dua vasiyet etmiş olanların bizden boynu bükük kabirlerinde dua bekleyenlerin ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle kabirlerini pür nur ruhlarını mesrur makamlarını ala derecelerini yüksek eyle Yarabbi. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata tedbil eyle Yarabbi. Kabirlerinde azap görenlerin azaplarını kaldır Rabbim. Kabirlerini cennet bahçesine döndür Rabbim. Şu dualarımızdan, şu sevaplardan cümlesini hissemen ve hissedar eyle Yarabbi. Cümlesini bizlerden memnun ve mesrur, hoşnut ve razı eyle Yarabbi. Makamlarını, ala derecelerini yüksek eyle Yarabbi. Hayat farini güzelde bir gün öreceğiz ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Bizleri yolunda da, im, zikrinde daim kullar eyle ya Rabbi. Hayratu hasenat işlemeye arkamızdan çok hayırlar bırakmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, dilimizle, her türlü ilmimiz, irfanımız ve müktesebatımızla İslam'a çok güzel hizmetler etmeyi bizlere nasip eyle Yarabbi. Müslümanlara faydalı işler yapmamızı, faydalı olmamızı nasip eyle Yarabbi. Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizin Yarabbi dertlerine devalar ihsan eyle. Borçluların borçların ödemelerini kolaylaştır, nasip eyle Yarabbi. Hasta olanlarımıza şifalar ver Yarabbi. Dertli olanlarımıza devalar ver Yarabbi. İmtihanlara giren genç kardeşlerimize Üstün muafakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. İstedikleri yerleri kazanmalarını nasip ile ya Rabbi. Dünyanın, ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını sen biliyorsun. Sen bizleri ihsan ile ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi sen koru ya Rabbi. Cümlemizi sıhhatle, afiyetle, saadet ve selamet, izzet ve şevketle uzun ömürlerle yaşamak nimetine nail eyle ya Rabbi şu ömürlerimiz boyunca İslam'ın ve Müslümanların güzel günlerini, iyi hallerini görmemizi, iyi haberlerini duymamızı nasip ede yarar. İslam'ı dünyanın her yerine yaymakta bize şerefli hizmetler ihsan eyle ya Şu Orta Asya'ya, Afrika'ya, Güneydoğu Asya'ya, Hindistan'a, Avrupa'ya, Amerika'ya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya, dünyanın her yerine ya Rabbim. Medeni gayri medeni, ileri gayri ileri, her yere ya Rabbi İslam'ı yaymaya bizleri muvaffat eyle. İslam'ı hakim eyle ya Rabbi. Müslümanları galip eyle ya Rabbi. Zalimleri, fasıkları, facirleri def eyle ya Rabbi. Zalimlerin, katillerin cezalarını ver ya Rabbi. Müslümanların, mazlumların ahını zalimlerden, yakın zamanda al ya rabbiy. Onların mahvû terişan olduğunu gözlerimize göster ya Rabbi. Bizleri şematet u -a da musibetine uğratmayarak. Başımıza başımıza felaketler verip de düşmanlarımızı bize güldürmeyarak, sevindirmeyarak ya rabbim. Rabbi. Hatalarımızı lütfunla kereminle affeyle ya rabbim. Bizlere kahrınla cezalarla bizi terbiye etmeye Yarabbi. İki cihanda aziz ve bahtiyar eyle Yarabbi. Gözümüzün perdesini kaldır Ya Rabbi. Gönlümüzün pasını, kirini temizle Ya Rabbi. Gönlümüzü pürnür eyle Ya Rabbi. Marifetullah'a nail eyle Ya Rabbi. Aşkullah ve muhabbetullah ve şevkullah'ı gönlümüze yerleştir Ya Rabbi. Her yaptığımız işi senin rızan için yapacak şuura erdir Ya Rabbi. Sevgili kullarından olmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüt Ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnetine uydur ya Rabbim. Sevdiğin kul olarak yaşat ya Rabbim. Huzuruna sevdiğin kul olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbim. Fendevsi ahlana dahiylele cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Bi hürmeti esma İkel kül hüsnâ ve bi hürmeti Habibike Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti es-Sefatematil Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha yapmış olduğu bir günah sonrasında mürşidini yanında hazır görmesinin hikmeti nedir? Yani sen bir kusur işledin bak bunu yapma efendim tevbe et bir daha bu gibi şeyleri yapma manasına gelir. Tabi demek ki biraz bir hatırı iyi durumu var ki efendim mürşidini yanında görüyor. evet takılsın Edebe riayet etsin, o kusurları bir daha işlemesin. Tabi, yeri yakınsa mürşidiyle bu meseleleri görüşmesi uygun olur. Evet, Kayser'deki akrabaları bizimle görüşecek durumda değilmiş. Tamam, onlara bizim selamlarımızı söylesinler, bu vazifeleri yapmasını tebliğ etsinler. Çankırı'dan ders almak kardeşlerimiz tamam. Onlara da vazife verdiğimizi selamlarımızı söylesinler. Ticari faaliyetlerinde Allah muhabbet etsin. Dua istiyor kardeşlerimiz. Müminin mümine duası her zaman tabi güzeldir, iyidir. Siz bize, biz size devamlı dua edelim. Ders almak isteyen arkadaşlarımız var. Sohbetten sonra müsait vakit var mı diyorlar. Bu anlattığımız dersdir yani yüz estağfurullah yüz daha ilahillallah bin defa Allah demek yüz defa selavat alaikum de yüz defa gulullah ahad işte diğer o vazifeler söylediğimiz nasihatlar dersdir bunları anlatıyoruz da sonra ders verin hocam diyorlar anlamamış oluyorlar yani dersi vermiş olduk şimdi artık ayrıca onları tutacaklar, başka bir şey söyleme harcet yok. İslam'ın azılı düşmanı için sadık bir dostumdu diye vasıflandırdığı bir kişi ne ölçüde Müslümandır? Yani İslam'ın azılı düşmanına şahıs diyor ki o benim sadık bir dostumdu. Tabi bunu mümkün olduğu kadar hüsnü zanla anlatmak lazım. Yani eskiden dostumdu da şimdi sabıttı, zavallı filan diye anlayabilir insan öyle yorumlayabilir. Yoksa Allah'ın sevmediğini sevmek Allah'la harp etmektir Allah'ın sevdiğine düşmanlık etmek Allah'la harp etmektir Müminin şanı Allah'ın sevmediğini sevmemektir Allah'ın sevdiğini sevmektir Öyle olması lazım aslında Ama şimdi bizim dünyamızda Cahillik yaygınlaştı Türkiye'mizde Müslümanlar arasındaki cahillik de çok arttı Adam yani Çok böyle Küfre girer, çitar, laflar, sözler Edebiliyorlar yani Hem Müslüman sanıyor kendisini hem de böyle acayip durumlar oluyor. Dua etmek lazım. Cahil yani. Cahil. Cahil bilgisi az. Allah versin, akıl fikir versin diye şöyle güzel güzel anlatmaya çalışmak lazım. Bir insan büyüklerine karşı muhabbet göstermek için gayret gösterir de günahlardan ve başka sebeplerden dolayı buna tam olarak muvaffak olamazsa ne yapmak gerekir? Elbette günahlara devam ederken bu iş kolay olmaz. Günahlardan kesilmek çok önemli muhtemem kardeşlerim. Yani dervişliğin de en önemli işi takvadır. Günahlardan kaçınmaktır. Günahlardan kaçınmadan tarikatın tadına varılmaz ve meyveleri toplanılmaz. Mutlaka günahlardan kaçınacak, haramlardan kesilecek, kıymeti dedikoduyu bırakacak, helal lokma yiyecek, harama bakmayacak, haramı söylemeyecek, haramı yemeyecek ki tadını alsın. Aksi takdirde Allah tat vermez, tat vermemek bir cezadır. İslam'dan uzaklaşır, ondan sonra da belasını bulur. Onun için takvaya çok dikkat edeceksiniz. Haramlara, günahlara karşı müteyakkız olacaksınız, bulaşmayacaksınız. İmtihanlarımız var, dualarımızı bekleriz diyor. Allah tabi üstün muvaffakiyetler versin diye dua ettik, gene ederiz daima. Zikir konusunda ayetler, kelimeler, kerimeler, i şerifler gelmiş. Ama bunun keyfiyeti hakkında herhangi bir açıklama var mı? Tabi o açıklamalar işte Büyük Yerimiz tarafından derlenmiş, toplanmıştır. Adabı incelikleri tarikat kitaplarımıza yazılmıştır. Rabıta-i mürşid yapılırken mürşidin bizi karşınızda düşünün ve Allah'tan gelen nurun bizim anlımızdan gelerek sana geçtiğini düşünün demesi, mürşidin kendisini bu makamda görmesi sakıncalı değil mi? Değildir. Çünkü o, o sebepten söylemiyor, başka sebepten oluyor o işler. Mesele öyle olduğu için öyle yapmak gerekiyor. Bunları böyle düşünmek sakıncalıdır. Yani mevşidin öyle söylemesi değil de bunu böyle düşünmekte sakınca vardır.